Merhaba, Soma'da zeytinliklerin çevresine çit çekiliyor. Soma'da Kolin Kömürlü Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırma süreci tamamlanmamasına ve acele kamulaştırma kararına karşı dava açılmış olmasına rağmen şirket zeytinliklerin çevresine hukuksuz bir biçimde 2 metre yüksekliğinde çit çekmeye başladı. Zeytinliklerin bulunduğu Yırca Köyü sakinleri ve Greenpeace yetkilileri durumdan Soma Kaymakamlığını ve Soma Belediye Başkanlığını haberdar etti. Ve zeytinliklerin korunması için ve zeytinliklere zarar vermesi olası eylemlere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Eylül başında Greenpeace, yerel halkla birlikte zeytinliklerin acele kamulaştırılmasına, hukuka aykırı olması nedeniyle dava açmıştı. Dava sona ermeden ve acele kamulaştırma süreci tamamlanmadan şirketin zeytinliklerin çevresine çit çekmesinin Hukuka aykırı olduğunu iddia eden Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, Yırcalılara kamulaştırma süreciyle ilgili şu ana kadar usule ve hukuka uygun yazılı bir tebligat yapılmadı. Süreç ile ilgili hukuka uygun bilgilendirmeler yapılmadı. Kamulaştırma sürecine karşı yasal itiraz süresi de devam ediyor olmasının yanı sıra hukuki süreç başlatıldı. Yırcalılar zeytinliklerinin yerine termik santral kurulmasını istemiyor. Kömür yüzünden yaşamlarından çalınmasını istemiyorlar. Zeytincilik yapmak istiyorlar. Yırcalılar ve Greenpeace vermekte oldukları hukuk mücadelesinden vazgeçirilmek isteniyor ancak zeytinliklerin yok edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz dedi. Bu konuda Change.org kampanya platformunda Salih Madra tarafından başlatılmış bir kampanya var ve kampanya 141 binden fazla imzaya ulaşmış durumda. Salih Madra tarafından başlatılan kampanyaya Change.org Taksim Zeytin Hayattir adresi üzerinden erişilebiliyor. Büyük ölçekli yerli üretim rüzgar türbini geliştirmenin hedeflendiği MILRES projesinin ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 500 kW gücündeki ilk türbinin Kasım ayında deneme amaçlı olarak elektrik üretimine başlayacağı söyleniyor. İstanbul'daki Terkos Gölü'nün kıyısında kurulacak olan türbin sayesinde üretilecek elektrik İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından kullanılacak. Türbinin üretiminde %80'den fazla yerlilik oranına ulaşıldı. Projede 9 üniversite ve kurumdan 100'e yakın araştırmacı görev alırken, mekanik kısmı Savancı Üniversitesi, jeneratör ve elektrik sistemleri, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, kanat kısmı TAİ, güç elektroniği kısmı İstanbul Ulaşım AŞ, rüzgar analizleri ve kule tasarımı çalışmaları da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. TÜBİTAK projenin ilk aşaması için 11 milyon lira destek sağlamıştı. Kurum projesinin 2,5 megawatt gücünde rüzgar türbünü üretilmesini amaçlayan ikinci aşaması içinse 30 milyon liralık kaynak sağlayacak. Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasında projenin tamamlanmasıyla 20 yılda 15 milyar dolarlık kaynağın yurt dışına çıkmasının engellenebileceği ve üretilecek türbinlerin ihracatı ile de enerji harcamalarının gelir gider dengesinin iyileştirilebileceği ifade edildi. Gönül isterdi ki bu yatırımın çok daha azıyla gerçekleşebilecek küçük dikey rüzgar türbinlerine yapılsın bu yatırımlar ve ülke genelinde hanelerde uygulaması başlasın. Şu mahallenin dediği gibi küçük güzeldir. Türkiye'nin tabiat harikalarından biri olan tuz gölünün göz göre göre yok edildiğine ilişkin uyarılara bir yenisi daha eklendi. Gölde incelemelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde 10 yeni tuz üretim tesisinin daha faaliyete başladığını söyledi. Bozoğlu, çevresel etki değerlendirmesi raporları bile verilen bu tesislerin, Gölün zeminindeki tuzu oluşturan gözenekleri kapattığı uyarısında bulunurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da göreve davet etti. Hüsame Ünal'ın zamandaki haberine göre tuz Tuzgölü'nün parsellendiğini aktaran Bozoğlu, burası birinci derecede doğal sit alanı çivi bile çakılması yasak dedi. Bozoğlu söz konusu tesislerle ilgili mahkemelerden çıkan iptal kararlarının ise uygulanmadığını kaydetti. 2011 yılında tuz Tuzgölü'nün kuzey kısmında su akışını sağlayan bölümün önünü kesecek alanda 10 yeni tuz üretim sahası ihalesi yapıldığını dile getiren Oda Başkanı Bozoğlu, devletin 2032'ye kadar özelleştirdiği 3 tesis zaten var. Bu tesisler Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ını sağlıyor, geri kalan da kaya tuzundan elde ediliyor, tuz gölünde yeni tesislere ihtiyaç yok diye konuştu. Söz konusu tesisler kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor ve Flamingo, kılıçgaga ve Angıt gibi kuşları tehdit ediyor. Bölgede 10 tesis setler kurarak gölün diğer kısmındaki suları pompa yardımıyla çekiyor. Gölün bazı bölümlerini kurutarak kuşların yaşam alanlarını tehdit ediyor. 140 milyon yıldır varlığını sürdüren Çin mersin balığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Çin resmi haber ajansı Xinhua, mersin balıklarının Yangtze Nehri'nde geçen yıl doğal yollardan üreyemediğini duyurdu. Çinli araştırmacılar, mersin balığı sayısının Yangtze Nehri'ndeki kirlilik ve onlarca baraj inşa edilmesi nedeniyle azaldığını açıkladı. Çin son yıllarda elektrik üretimini arttırmak için 6300 kilometre uzunluğundaki Yangtze Nehri'nde birçok baraj inşa etti. Bu inşaatlar çevreye verdiği zarar Ve köylülerin tahliye edilmesi nedeniyle eleştirilmişti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.